Ee, dördüncü şöhbe işledir. Beşinci şöhbedeyiz. Buyurun okuyun. Kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Evet. Şimdi İmam Beyheki e, çok güzel almış. Yani imanın şer imanın rukunları imanın şertleri böyle sıralamış. E, çok güzel bir şekilde. Çünkü hepsi birbirine itikatla bağlıdır. Kader'e خيرle de Allah'tandır. Kadere iman. Nedir? Kadere iman imanın bir şubelerindendir. Buna hakkıyla iman edecek biz Müslüman oluruz, mümin oluruz, mümin sıfatını taşırız. Ehli iman oluruz. Kadere iman nedir? Kader nedir arkadaşlar? Kader al yazısı değil mi? Türkçede ne diyoruz? Al yazısı. Yani alnında ne yazılmış? Senin defterinde, levh-i mahfuzda ne yazılmışsa odur. Levh-i mahfuzda Allahu Teala ne zaman yazdı insanların kaderini? Dünyayı yaratmadan önce. Ne dedi? Kalemi yarattı, dedi yaz. Ne yazım ya Rabbi? Ne olmuş, ne olacak? Ne olup ne bitecek? Dünyanın sonuna kadar yaz. Kalem de hepsini yazdı. Ondan dolayı allah Teala dünyanın yaratmadan önce bizi kaderimizi yazmış. Nerede yazmış? Levh-i Mahfuz'da. Ne yazmış? İşte filan oğlu filan fis bu senede bu saatte doğar bu saatte ölür. Ameli salihtir, batıldır. Şakidir, saittir. Bunlar hepsi ne olur? İşlenilir. Kaderde yazıldır. Biz de buna iman edeceğiz. Buna hakkıyla iman edeceğiz. Ama şimdi kadere iman ettik kadere iman ettik o değil ki bir tanesi gelir diyar, ben Allah-u Teala yazmışsa benim defterde ben salihim, amel etsem etmezsem salihim. Çünkü Allah-u Teala diyor dünyayı yaratmadan önce, cenneti cehennemi yaratmadan önce ehlini yaratmış. Kim cennette konaklayacak? Nuzule dedik ya, konaklayacak. Kim cennette, cehennemde ebedi kalacak? Cenneti, cehennemi Yaratmadan önce yaratmış. Sonra ehlinde belli etmiş. E şimdi bu nasıl olacak? Eğer yaratırsa bizim alem amelim, amelim, amelim, amelimize ne gerek var? Amelimize şu gerek var alimler diyorlar. Ehli sünnet inancına göre Allahu Teala şimdi bu meseleye sadece bir ayetten bakılmaz. Allahu Teala ne diyor? "Vemâ teşâun illâ en yaşa Allah." Siz ne etse edemezsiniz meşiyetiniz seçemezsiniz. illa Allah Teala istedik olur. Ne bakının Bu evren kimindir? Allah Teala'ındır. Bunu yaratmış, istedik gibi yaratır, istediği gibi kaldırır, istediği gibi bırakır. Hiç kimse ona karşı gelebilir mi? İmkanı var mı? Haddiler Değil. Bu ceneldir. Ama kader bir ayetten Ehl-i Sünnet'in bütün itikadı fıkhi meselelerde bir ayetten bir hadis anlaşılmaz. Bu hadisin bütün parçalarını nasıl biz imanı karaları hepsini oturturuz yan yana iman tablosu düzgün bir şekilde çıkıyor. Aynı boz gibi. E, e, bu kaderin de bütün delillerine bakacağız. Baktıktan sonra ne olur? Ortaya çıkar. Ne çıkar ortaya arkadaşlar? Ha? Kaderin hakkıyla anlamı ehli Sünnet'e göre ortaya çıkar. O da nedir? allah Teala dünyayı yaratmış dünyanın yaratıcıdır. Kimse ona soru sormaz. Her şey onun elindedir. Evet. Ama e, allah Teala yaratmışsa da insan oğluna vermiş? Seçim hakkı vermiş. Adaletli gereği. Mutlak adaleti gereği seçim hakkı vermiş. Seçim hakkı nedir? Yani sana akıl vermiş ile kötüyü ayırtacaksın. Bu seçim hakkında de geç kendin bul dememiş Rabbil Alemin. Mutlak adaleti gereği yakışır mı haşa ve kefa. Ne demiş? Akıl verdiktan sonra da elçi göstermiş, göndermiş, ördek göndermiş, yol gösterici elinden tutanı göndermiş sana, seçim hakkı. Onun için dilin Allah'tan insanı immaşakiran ve imma e, Biz insan oğlunu yarattık. Yen yani şükredenlerdendir, yen yani çürfedenlerdendir. Anlatabildin mi? Nereden, neyle küfredersin, şükredersin? E kendin seçersin. Akıl vermişsene. Ya nefsine uyarsın şeytanın cilişine. Şeytana teslim olursun. Ya Rahman'a aklını gerçek yerde kullanırsın. O zaman seçim hakkı oldu. O zaman biz aklımızdan doğru yolu seçsek Allah'ın kaderine inanmış oluruz. Kaderin heyri ve şerri. Ben bir günde benim işim iyidir. Ailem iyidir, her şeyim, keyfim, sıhhatim yerindeyse bu nedir? Buna im iman edeceğim ki bu Allah'ın sayısındandır. Allah bunu böyle yazmış, Allah bunu istemiş, Allah sayısından. Şükrederim. Yarın bir musibet geldi, malım gitti, hastalandım. Buna da şükrederim. Neden? Hamd ederim. Neden? Bu da Allah'ındır. Allah ister, kul, hasta eder. Ama bu belki benim için bir intihandır. Allah Teala beni günahlarımın temizliyor. Onun için bu hepsi birbirine bağlıdır. Ehl-i sünnette. Ehl-i sünnette bu meseleler hepsi birbirine bağlıdır. Kaderi tek bir ayetle, tek bir ayet getirip bununla kaderi inkar edenler sene hüccet kahamazlar. Çünkü olmaz, imkanı yoktur. Bir bina neden müteşekkildir? E, tuğlasıdır, betonudur, e, camıdır, çerçevesidir kapısıdır, fayansıdır. Sen bir şeyi getirsene bine budur. Olmaz. Hepsini getirirsen ortaya bine çıkar ortaya. Her şey öyledir. Kaderle de iman öyledir. Evet. Bu da kadere iman ettik hakkıyla kadere Allahu u Teala'ya teslim olduk. Kaderin sırrında arkadaşlar hiç kimse bilmez. Allah'tan başka. Bu bir sırdır. Ne melek-i mukarrab ne nebi-i murçal. Hiç kimse bilmez mi Bu, bu Allah'ın bilevi daha bir şeydi. Evet. Buna iman ettik ne olur? İmanımız, ehli iman oluruz biz. İmanımız artar. İmanın şübesini işlemiş oluruz. Evet. 6. Ahiret gününe iman. Ahiret gününe iman altıncıdır. Neyin? İmanın şübeleri. Nedir ahiret gününe iman? Ahiret nedir? En son gün. Yovm-i ahir. En ahir gün. En son güne iman etmek. En son gün neden? Dünyanın. Dünyanın en son günü o bir dünyanın başlangıcıdır. Ona iman etim. Bu ne demektir? Yani bu dünya yok olur. Allahu Teala o bir dünyayı yaratır, onu bizi, onu o, bizi de o öyle yaratır yeni baştan. Hesaba çekiliriz. Müminler cennete, kafirler cehenneme. Bu akıllı gününe de gitmeden önce kabir var, kabir azabı var. Ha? Ondan sonra mehşer gününde yerden çıkarız. Ondan sonra. Arasat gününde durarız, güneş yakın olur, insanlar günahlarına göre terler. Ter, ayaklarının basamağına kadar, incik çemiğine kadar, tapuğuna kadar bazı terin içinde boğulur, güneş yakın olur. Bunlar hepsi nerededir? Ahiret günündedir. Terazi kurulur, ondan sonra Sirat Köprüsü, ondan sonra Kantara kapının önünde durarız, halallaşırlar, müminler birbirleriyle. Ondan sonra cennetlikler cennete ebedi olarak cehennemlikler de cehenneme ebedi olarak. Aralarında da bazı muvahhidlerin günahçerleri var, cennete girerler cezalarını çekerler ondan sonra ce ce cehenneme girerler, cezalarını çekerler ondan sonra cennete dönerler. Buna iman etmek nedir? Ahiret gününe iman etmektir. Sadece bu değil ahiret gününe iman etmek, ahiret gününe iman edip o gün için amel etmek arkadaşlar, işte ahiret gününe iman etmenin hakikati budur. Nasıl ihsanın hakikati Allah seni görüyormuş gibi davranırsın Ahiret gününün de hesabı. Ben ahiret güne inanıyorum. Eee ne amel ediyorsun? Nasıl gidiyorsun? Elinde fener var mı? Yol karanlık. Yoksa elin boş, yüzün kare mi gidiyorsun? Neyle gidiyoruz? Elimizde fener. Karanlık bir tünele girdin, elinde bir fener olmadan giremezsin. İşte bu tünel nedir? Kabir azabından ta günün çetrefili şiddetine kadar. Fenerimiz nedir bizim? Aydın, yolumuzu ne aydınlandırır? Türbet, kabirde salih amel. İmanın bir şubesi. Bunu işleyeceğiz. Bunu hakkıyla inanan, inandık ahiret gününe biz ne oluruz arkadaşlar? Ehli iman bunu ne kadar yerine getirsek imanımız o kadar artar hatta öyle artar evliya Allah oluruz bu dünyada o dünyada da Firdevs'te Resululardan olur Allah Rabbimizi bu mertebeye nail et. evet 7. Öldükten sonra tekrar dirilmeye iman evet şimdi bu iman ahiret günü biz genel bir ahiret gününe iman dedik ama bu ne yapmış burada Hafız e, e, Beyheki rahimahullah açılamış. Basamak basamak gelmiş. İşte ahiret gününün ilk şeyi nedir? Dedik e, e, ölümden sonra dirilmek. Ölüm, kabir azabı ondan sonra dirilmek. Yani diğer dehriler yani inanmayanlar ne diyorlar? Biz öldür gittik bitti bizi daha bitti. Bu hayattır sadece yaşıyoruz. Ama biz bu olarak inanıyoruz. O bir hayat var, o bir hayattan çıkacağız. Hesabı vereceğiz. Nasıl vereceğiz? İncesine kadar. En incesine kadar. Ayet-i kerimede ne diyor? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yara. Bir miskali zerre Kher yapmışsan, Kher görürsün. Şer yapmışsan karşılığında cesanı çekersin buna inanmak. Bu nedir? Ahiret gününde. Hatta diyor el iman bil ba's ve'n nşur ba'de'l maut. Ba's dirilmek, nşur arşat gününde yayılmak. Yer dümdüz olur. İnsanlar hepsi arasat gününde anadan doğmuş gibi çıplak, çıplak. Allah Teala huzuruna çıkar. Kema halaknakum evvel merre. Hazreti Ayşe Cens. Çocuk. Ya Resulallah nasıl olur ya insanlar çırıp çıplak büyük bir yani adet din gereği inkar ediyor Hazreti Ayşe. Ya Resulallah nasıl olur çırıp çıplak kadın erkek erkek erkek olur mu? Ya Ayşe dedi öyle bir şiddet gündür bu şeyler düşünülmez o günde. Nasıl bir şiddet gündür ya? Öyle bir şiddet gündür arkadaşlar. Baba oğla diğer ba baba oğul diğer baba gel kurtar beni git diğer başımdan ben kendi derdimdeyim. Çi bir babanın ciherni söz oğlunu almak kucağından. Bir ana içinde aynen öyledir. Ama o cünde yoma yfur almaru min ahi ve sahibeti ve bani. Bklli emr in yoma in kendi şanıyla meselesi Yuhni. Onu ile ilgileniyor? O onu meşgul etmiş. Onun hayatını doldurmuş. Vay halim! O gündür işte. Ona iman etmek. Evet. 8. İnsanların yeniden dirildikten sonra kabirlerinden çıkıp mahşer yerinde toplanacaklarına iman. İşte bu ne, ne, ne, ne yapıyor Hafiz? Detaylarına giriyor ahiret gününün. Tataylarına. Kabirden geldik mahşer gününde işte o günü nedir dedik arasat. Arasat nedir düm düz yer. Onun için biz ne diyoruz? filan arasaldı. Arasa nedir düm düz yer. Yapılmamış bir şey yok içinde bomboş. O yerde insanlar toplanır hepsi dedi. O Hazret Ayşe'nin sorduğu meselede. O yerde toplanırlar Rabbil Alem'in karşısında durarlar. O yerde de iman etmek. O yer öyle bir zor ki güneş yakına gelir. İnsanlar terden boğulurlar, ter çıkar. Günah seviyesine kadar. Hatta kafirler diğer ya cehennemli isek kesin piletimizi gidelim. Yeter ki kurtararım buradan. Giderler Hazreti Adama yer varlar. Sen şefaat dile. O diğer ben dilemeyem. Nuh vesaire. Hadiste geçtiri gibi. En sonda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Resulullah evet diğer Ben dilerim. Allah bana söz vermiş. şafaatimi kabul edecek. O da Kamil mahmud Gider sücde eder. Rabbil Alemin arşinin altında Allah Teala'yı diyerek Kach ey Muhammed de edeyim. O zaman diğer ya Rabbi bu kulların gün önce mahkeme başlasın. Öyle bir şiddet gündür. Allah bil ne kadar süreler 500 sene bizim senelerimizden. Öyle öyle bir çetin gün ki işte o güne iman etmek. Adamlar ne diyorlar? Kafirler. cehennemleri ise ya yeter ki kurtarırım cehenneme giderim bilmiyorlar zavallılar gittiler ebedi çıkış yoktur öyle bir cehennem ki aleyhin muqsa da kapanmış ser mühürdür umutları kesilmiş yani elektronik kapıyı nasıl kapatırsın ondan sonra şüffesini atarsın denize hiç kimse atamaz onu bitti bu iş evet 9. müminlerin ahiretteki yurdunun cennet kafirlerin yurdunun da cehennem olduğuna iman Evet, bu ahiret günüyle ilakası ilakası var. Buna nedir iman etmektir. Bu da nedir cennet cehenneme iman etmek demektir. Cennet nedir? Müminlerin diyarıdır. Cehennem nedir? Kafirlerin, esyançerlerin, günahçerlerin diyarıdır. Kim kalır ebedi cennette müminler. Kafir müşrik cennete girer mi? Giremez. Ebedi olarak müminler cennete girer. O onların diyarıdır. Cehennem nedir? Cehennem ise kafirlerin günahçerlerin diyarıdır. Kafirler ebedi olarak cehennemde kallar. Müminlerin isyançıları, günahçerleri cehennemden cezalarını çektikten sonra giderler. Biz ne deriz? Allah'ın rahmeti gereği, adaleti gereği nasıl bir Rabbimiz var Sübhanallah. Rahmeti gereği müminle çafir de aynana taşta da yakmıyor. Nasıl ehli kitabından dolayı başı vurulmuyor İslam devletinde, cizye alınıyor onlar. Aynı zamanda çafirdir, müşküktür. Hem çafirler hem müşküktür ama cizye alınıyor. Neden ikram edildiymişim? Dinlerini ikram. Dinleri de bozuktur. Ama madem bir peygambere çıktıla, Allah ikram ediyor o yaşama hakkını. Veriyor ama zilletle veriyor. Diziye verecekler. Dinlerine işgal edemezler. Musulmanlara salam veremezler. Gidişlerini giremezler. Müslüman gibi giremezler. Allah-u Teala de cehennemde de muvahhidleri aynı ateşte yakmaz. Cehennem dedir dereke derekedir. Sek, yedi derekedir. En üst dereke müminler ateşte yanarlar. Cezaları biter. Cehenneme girer. E, cennete girer. Cennete de girdin deme ben Günah işliyim, son işte ben muvahidim. Ce cennete girin Cennete de girdin, üzerinde bir mühür var. Ebedi kalır. O mühürden yaşayacaksın. O da güzel bir şey değil. Ha tamam kurtardın ama nedir o? Cehennemden çıksın, şim, siyah kömür gibi olmuş. Nereye girersin? Orada bir su var. Suya giriyorsun, ondan sonra çıkıp cennete giriyorsun. Bunları da cehennemiyun diyorlar. Onlar da ne olur? Üzlerinde simalarından bellidir. Ebediyete kadar ha bunlar cehennemden çıkanlardır diyorlar sana. Biz ne istiyoruz? Himmetimiz yüksek olsun. Biz cehennemden çıkanlar istemiyoruz. Allah korusun. Canımız tahammül etmez. Biz cennetin hiçbir derecesinde istemiyoruz. İlla ki firdevşu ala. Himmetimiz yüksek olması lazım. O gün çaba göstermemiz lazım. Çünkü şeytan der yok cennetin kıyısında, köşesinde ya sen evliya Allah'sın. Bugün de bu fitne zamanında sen yeter ki kendini kurtar. Böyle sene ne olursun? Himmetin azalsın ondan sonra zehir birden alır seni tık diye atar o bir tarafa. Himmetimiz yüksek olması lazım. Kıyısında, köşesinde, kapı çınarında, kapar gazında istemiyoruz. Biz Firdevs'e Resulullah'ın yanında, Allah-u Teala erşinin altında, Öyle himmet yapmamız lazım. Bunu kalbimizde yaptık. Amelimiz yok eğer sadıkıysak Allah bu sadakattan dolayı bize o ameli nesip eder. İşte niyet sadık burada belli olur. Evet. 10. Allah'a sevmenin vacipliğine iman. Allah'ı sevme nedir? Muhabbetullah. Her şeyin başıdır. Sevci nedir arkadaşlar? Kalbin meyletmesidir. Evet. Kalbin etmesi. Kalp neye meyleder? sevdiği şeye meyleder. Sevmek nedir? Mutlu olmaktır. İnsan en fazla mutlu kim ile olur? Sevdiki ile ne olur? Şimdi sevgi en büyük sevgi kim olması lazım? Mesela. Hakkıyla olan Rabbil Alemine. Çünkü sevgilerin asası oradadır. Her şey Allah bak bu ne diyor? İman bi vücubi muhabbetillah. iman edersin ki bu imanın şubelerindendir. Önemli şöbelerindendir. Asaslarındandır. Allah'ın sevgisi vaciptir. Ondan dolayı Ehli Sünnet ne diyor? Allah'ın sevgisi vaciptir. Ehli, ehli batıl bazı batıl fırkaların ne diyorlar? Biz Allah'ı sevmiyoruz korkmuyoruz Allah'tan. Yani Allahu u Teala'yı e, öyle seviyoruz ki hiçbir şey istemiyoruz ondan. Olmaz. Allahu Teala'yı hakkıyla sevmek ne olur? Hakkıyla korkacaksın. Hakkıyla umut edeceksin Rabbil Alemin. Birisini kaybetsen imanın tamam olmaz. Mehabbet burada belli oluyor. Allah sevgisi kalbi doldurması lazım. Bütün sevgiler oradan bölünmesi lazım. Oradan çıkması, tü, tü, türenmesi lazım. Türen. Türemesi lazım. Nereden? Allah sevgisinden. Bütün sevgileri neye bağlarız? Allah sevgisine. Biz insanları niye seviyoruz? Allah için, ihsan derecesine gelmek için. Hayvana niye aziyet vermiyoruz? Allah'tan korktığımız için. Niye Allah'tan korkuyoruz? Çünkü seviyoruz. İnsan sevdiliğinden korkar. Onun için sevgi çok önemli meseledir. Bir ibadet sevgisiz olsa kabul olur mu? Olmaz. Nasıl bunu açıklayalım biraz. Çünkü ibadetin dedik ki, inşallah bunu müstakil bir ders yapacağız. İbadetin rükünleri var. Önce ibadet nedir tanımı? İbadetin tanımı Allah'ın bütün sevdiği, emrettiği, razı olduğu bütün ameller, fiiller nedir? İbadettir. Bunun da bu tamam olması için iki şartı var. Birincisi nedir? He? Ha? Hayır. Niyetin halis olması. Niyetin halis olması. Ne için? Bir ibadeti ben sadece Allah yapıyorum. Gösteriş, çıkar için yapmıyorum. İkincisi? Sünnete. uyması lazım. Yani Allah'ın istediği gibi bu ibadet olur. Ben sabah namazını 2 3 adet demiş. 3 Üç kılabilir miyim? 4 kılabilir miyim? Hayır. 63 kere demiş tesbihi çekerim, 64 yapabilir miyim? Hayır. Allah Teala nasıl istemiş öyle yapalım. Bu bir şart dedi. Bir de rukun var ibadetin. O da üçtür. İşte bu konumuzla ilgilidir. Olması olmazı Rukun nedir? Olması olmaz. Şartları ibadetin nedir? Üçtür. Nasıl İslam'ın şartleri rukunları beştir, imanın altıdır, ibadetin de üçtür. Nedir? Birincisi mehabbe. sevgi. Allah sevgisi. Yani ben bu ibadeti severek yapıyorum. İkincisi Havfullah. Allah'tan korkmak. Korkuyorum ben bu ibadeti yapmasam Allah'ın sınırı aşarım. Allah şedidül ikab'tır. Kimse Allah'ın günahına, şeyine azabına dayanamaz. İstediğini istediği zaman alır. Allah'tan hakkıyla korkmak budur. Sonra reca, ümit umid ederim ben hakkıyla ne Allah'ı sevebilirim ne e, korkabilirim ne de ibadetleri yerine getiririm. Ben çaba gösteririm ama Allahu Teala kulluğum gereği hata yaparım. Allahu Teala de kerimdir, Affı, ve sever. Umudum var ben affeder. Bu üçünü bir araya getirdin. Ne olur sen hakiki mümin olursun. Hakiki ibadeti yerine getirirsin. Bu üçünün birini aksattın Allah kullusun zındıka kadar insanciler, alemler demişler. Onun için bazı diyor ben Allahu Teala'dan korkmuyorum. Allah'a ibadet etmiyorum ondan korktuğum için, ataşından korktuğum için. Ona ibadet ediyorum sevdiğim için onu. Bu da yanlıştır. İşte Allah Allah kullusun kifre kadar götürür. Sen Resulullah'tan affedilmek hak değilsin. Bütün peygamberler, peygamberler Allahu Teala'dan korkuyorlar Allahu Teala'dan umut ediyorlar. Biz dinimizi kimden alacağız? Peygamberlerden, bizim Resulümüzden. Bu ibadet rükunları budur. O, onun da içinde ne var? Mehabbetullah, Allah sevgisi. Her şeyi Allah sevdiğimiz için yapacağız. Yani ben burada bardakta su içiyorum. Ne diyorum? Bismillah üç seferde içiyorum. Bitirdim elhamdülillah diyor bırakıyorum. Bunu yok bir görev üzerimde, askerde olduğum gibi. Bizim adet urf gereği Askere zorunluluk gidiyoruz. ha? Ya yani zaman doldurup bitirim döneyim diyorsun. Ama hayır, severek yapacaksın. O zaman hakiki vatan sever diyorlar seni. Yok gelmişsin zaman doldurup gideceksin. İbadeti de Allah sev, Allah'ı sevdiğin için yapacaksın. Allahu Teala'yı seviyorsun, o ibadeti seviyorsun, sevgili için yapıyorsun bunu. Bir de sevgi var ya arkadaşlar. Sevci kelimesi çok münezzeh, nezih bir kelimedir. Çok güzel bir kelimedir. Karşılıksız ha? sevgidir. Karşılıksız, hakiki, ihlaslı bir sevgidir. Sevgi burada kullanılır. Ben ne diyorsun? Ben babamı seviyorum. Ne diyorsun? Yani ben babamdan ne bekliyorum karşılığını? Seviyorum. Ben arkadaşımı seviyorum. Allah rızası için seni seviyorum. İşte bu sevgi, hakiki sevgi budur. Allah rızası hiç olur. Ha burada bir tırnağı arasında ne diyor? Bizim e, toplumda da çok kullanılıyor bu. Aşık. Aşk. Allah aşkına diyor. Ha? Allah'a aşık oldum. Haşa ve kafas. Ha? Allah aşkına. Resulullah aşkına. Bu caiz değil arkadaşlar. Kullanması. Aşk kelimesi alimler diyorlar ki karşılıklı kullanılır. Bir şeyden bir şey istiyorsun ondan orada kullanılırsın. O da iki cins arasında olur. Erçekten kadın arasında olur. Erçekten kadın birbirine aşık oldu diyebilirsin. Çünkü kendi, kendi birbirlerinden çıkar var. Ne çıkarı var? Zinsel çıkar var. Aşık sadece burada kullanılır. Ha olabilirsen bir hayvana aşık olursun. Hiçbir şey değil Bu şuzuzdur. Şazdır yani. Ama var mı? Var hayatta. Erçek erçece aşık oluyor. Haşa ve kafe. Bu nedir? Sapıklıktır ama var, olur. Ama in insan Rabbil alemine aşık haşa ve olmaz. Aşkın aşık kelimesi sadece erçekten kadın arasında kullanılan bir kelimedir. Karşılığı bir çıkar var. Ama Allah'tan kulun arasında, müminle mu'minin arasında ne kullanılır? Sevgi. Allah sevgisi. Sevgi. Sevgi kelime münezzeh, nezih, temiz bir kelimedir. Çıkarsız, karşılıksız bir kelimedir. Bunun da üstü nedir? dedi. Hille. <gülüyor> yani o kadar sevmişim seni, kalbimi kaplamışsın. Ente Halili, Sen benim خلilim olmuşsun. On için Rabbül Âlemin, kimi halil aldı? Hazreti İbrahim'i bir de Peygamberimizin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İşte bu da Allah sevgisidir. 11. 11. Allah'tan korkmanın vacipliğine iman. 10 şiit oku. Allah'tan ümit etmenin vacipliğine iman. He, işte bu ibadetin gereği. Bak burada üç rükünü saymış. Birinci mehabbet, mehabbetullah. Vujub, min Allah, vujub, raja min Allah. Bu üçü bir araya gelmesi lazım. Bak bu ibadetin bu üçü var ya. Mehabet, kafu, raja, bu üçü aynen alimler diyorlar ki bir kuşa benzer. Okuş ibadettir. İbadet bir kuşa benzer. Mehabbet başıdır. Ha? Raja bir kanatıdır, kafu bir kanatıdır. Üçü birbirinden istihne eder mi? Bir kanatı havuf olmasa o kuş uçamaz. Kuşluktan çıkar. O bir kanat olmasa uçamaz. Herkisi olmasa hiçbir şey yaramaz. Muhabbet nedir? Başır. Zaten o olmasa hiçbir şey olmaz. Ondan dolayı bu üçüne iman etmek lazım. Vacip vücub diyor. Bak alimlerimiz buna icma'en vücub demişler. Biz Allah'a ibadet ederken severek yapacağız. Korkarak yapacağız, umid ederek yapacağız. O zaman hakiki mümin oluruz. Resulullah'ın dinine, şeriatine, yoluna umuş oluruz. Ama yok çıkar bir tane Hindistan felsefesinden bilmem yolun e, safsatasından ne getirmiş? İşte ben Allah'tan korkmuyorum, ibadet ediyorum sevdiğim için Allah'a aşıkım. Bu nedir? Zındıklıktır, Allah korusun. Hakiki muhid Resulullah gibi olacaksın. Resulullah hem korkuyordu hem raca hem sevci. Üçü bir arada. Üçü bir arada oldu müminsin. Birini düşürdün zındıksın. Allah korusun. Evet. 13. Allah'a tevekkül etmenin vacipliğine iman. Evet. Tevekkül nedir arkadaşlar? Evet. Tevekkül. Tevekkül. Bir deneye ben destek alıyorsun. Anlatabildim mi? Kul kimden destek alır? Sadece Rabbinden alabilir. Onun için Allah'a tevekkül etmek nedir? Vaciptir. Kim inansa Allah'sız, Allahu u Teala'sız, Rabbil Alemin'siz bir iş yapar. Ne olur bu? kafir olur. Hakkıyla o zaman tevekkül kime olur? Sadece Allahu Teala olur. Tevekkül sadece allah Teala olur. Tevekkülün de nida harfiyle ne olur? Ya... Ya Allah. Kalktın yerinden ya Allah dersin. Bu sadece Allah olur. Ya Erhamen Rahimin. Ya Rabbil ha Bunları diyebilirsin. Ama Kakarça ya Muhammed, ya Ali, ya Hasan, ya Hüseyin, ya Abdülkadir, ya Mahmud Efendi diyebilir misin? Diyemezsin. Neden diyemezsin? Çünkü sen Allah'tan başkasına tevakkül ediyorsun. Olar nedir? Aziz kuldur. Ama Rabb kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni ne yapabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapamaz. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem ikrar ediyoruz, şehadette ediyoruz. Resulun, abdun ve resul. Kuldur. Allah'ın kuludur ve elçisidir. Bizden farkı nedir Resulullah'ın? Sadece Allah onu seçmiş, elçi yapmış. Yoksa bizim gibi yemek yer. Bak küffarı Kureyş, bu cahillerden daha iyi anlıyorlar. Diyorlar Niye, ne biçim peygambersin sen? Bizim gibi yemek yiyorsun, alışveriş ediyorsun, pazarda dolaşıyorsun, hastalanıyorsun. Onlar zannediyorlar Allah'ın elçisi oldu, Filmlerdeki gibi uçacaksın, bir tanenin e, e, Mickey Mouse gibi imdadına yetişeceksin, yan Kaspar gibi bir yerden çıkacaksın, haşa ve kefa. Bu yakışmaz. Bu Allah'ın dininde öyle bir şey yoktur. Onun için Resulullah diyor, beni ben bir kulum, ayağıma kalkmayın yeri için. Hatta bir rivayette diyor, ben kimim diyor, benim ayağıma kalkıyorsunuz. Ben bir kadının, bir fakir kadının metçere kuru et. Eti kuruturdular, ondan sonra ıslatırdılar, ekmeye batırdılar, yerdiler. Ben o, o eti yiyen, o kuru et, fakirlikten bunu yapardılar. O kuru eti yiyenin çocuğuyum diyor. Yani ben havadan, zembilden inmedim. Melek değilim. E bu ayetlerde hadislerde geçiyor. Evet. Ondan dolayı eee tevekkül hakkıyla cüme olur Allahu Teala. Buna iman ettin bu imanın şubelerindendir. Hem de en önemli şubelerinden kalp amelidir bu arkadaşlar. Ayet-i ve men yetevekkel alallahi hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim hakkıyla tevekkül <gülüyor> ederse <gülüyor> yerzeku min haytun la yahteseb Umut etmediği yerden, aklına gelmediği yerden rızkı gelir ona. Kuş gibi diyor. Diyor, at gider sabah kalır. Karşığı boştur, dolar akşam gelmiş dolmuş. Kim bu kuşun rızkını verdi? Allah, Yaratanı verdi sadece. Ondan başka kimse veremez. Onun için tevekkül hakkıyla çim olur? Rabbil alemin olur. Allah'tan başka kimseye tevekkül olmaz. Hakkıyla tevekkül Rabbil alemin olur. Çünkü o senin imdadına yetişir. Ha olabilir. Bir tane senin yanındadır. Ya diyorsun gel elimden tut. Destek alıyorsun. Bu tevekkül caizdir arkadaşlar. Ama ne zaman caizdir? Hazır nazır olan adamın yanında. Yani bir kul yanında senin. Hazırdır nazırdır yanında durmuş. Ona tevekkül edebilirsin. Elinden tutar. Yetişir sana buna güvenebilirsin. Ben sana güvendim. Vekil ettim seni. Git sana e, notardan vekalet verdim. Git benim yerime iş yap. Bunu yapabilirsin. Ama yanımda değilse, Eyüp kardeş yanımda değil. Ha? E, ya ben burada sıkıştım. Ya Eyüp yetişmene. Eyüp nereden yetişsin zavallı? Haberi yoktur dünyada. Nereden haber olacak ben burada ona ihtiyacım var? Kimin haberi var? Sadece allah Teala. Hiç kimse haber olmaz. Sadece bizi yaratan. O istese bizi kurtarır. İşte hakkıyla tevekkül nedir? Vaciptir. Bu da işledik. Ehli iman oluruz. imanımız arttı. Evet. 14. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin vacipliğine iman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevmesi. Mehabbetun nebi. Nebinin mehabbesi nedir sevgisi? Allah sevgisine bağlıdır. Dedik.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 Elçidir. elçide getir Allah'ın emrini getir. getirir. Biz niye Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ta'zim ediyoruz? Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrini taşıyor bize. Kelamını getirmiş bize. O kelamı ta'zimdendir o taşıyanı ta'zim etmek. O zaman ta'zim nedir? Onu ta'zim edecek. Baban girdi içeriye saygı göstereceksin. Uzanmışsın kalkıp oturacaksın hoş geldin diyeceksin, elinden eşyalar alacak Bu nedir? Babaya saygı gösterir Patronun girdi içeriye kalkıyorsun, kralın girdi içeriye ha? bu ta'zimdir. E fe keyfe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah'ın da ta'zimi nedir? Sadece ayağa kalkmak değil. Resulullah'ın sözünün üzerine söz getirmemek en büyük ta'zimdir. Resulullah dedi böyle oldu, sen böyle yapacaksın. Böyle olmadı, böyle değil. Bu en büyük ta'zim budur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 Baba ne derse nokta koydu orada duracaksın. O noktayı kaldırıp virgül yapmayacaksın yerine. İşte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tazim etmeğne nedir? sözünde duracaksın. İctihad kapısını kapatacaksın. İctihad kapısı yoktur Resulullah'ın önünde. La ictihada ma'an nas kaidedir bu. Alimlerimiz koymuş. Nas olduğu yerde nas nedir? Yan Allah'ın kelamı, ya yani Resulullah'ın kelamı. Allah'ın kelamı, Resulullah'ın kelamı olduğu yerde İhtihad yoktur. La iştihada ma'annas. Bitti bu iş. Ta'zim budur. Asıl ta'zim budur. Hatta sahabeler ta'zimden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la terfu asfâtukum fauqa savtun nebi ayette geçtiği gibi Resulullah'ın sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyin. Onun için sahabeler Resulullah'ın önünde alçak gönüllü sesleri alçak alçaktı e, sesleri soru sorardılar. Hatta Umru bin Az gibi cabbar bir savaşçı vardır. He? Çok şiddetli bir savaşçı dahidir, Arabaların dahisidir. Umru bin Az. Soruyorlar Resulullah'ı bize tanıt yani nasıl bir şeydir? Vallahi diyor Resulullah'ın te'ziminden göz dolusu bakamadım ona diyor. Sahabeler öyle te'zim ediyorlar Resulullah'a sana gözleri dolusu bakamıyorlar. İşte asıl terzi bu. On üç İbn Abbas diyor ki, radiyallahu anhuma diyor ki, biz mecliste otursaydık deseydiler "Kale sallallahu aleyhi ve sellem" bir hadis diyeceklerdi. "Kale yani dedi Resulullah hadisi" diyecek. diyor hemen nerede olursak yüzümüzü o o şahsa doğru çevirirdik. Diyerdik bir herdir bize emir olacak bir şerden bizine edilecek? Tazim budur işte.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 Semi'nâ ve ata'nâ. Eşittik, itaat ettik. Müminin sembolü, şi'arı, şe'iresi nedir? Budur. Bunu kaldıracak. Elinde bu kaldıracak. Bu, pankerti budur. Musulmanın. Bunu açmış. Buradan tanırız, bu mümindir, mümin değil. Nereden tanırsın? Hakkıyla Resulullah'ın vakıftır. Hakkıyla Resulullah'ın emrinde vakıftır. İşte hakiki mümin budur. Bunu işledin, hakiki Resulullah'ı tezim edersin. Evet. 16. Kişinin küfre düşmektense ateşe atılmaya razı olacak kadar dinine düşkün olması. Allahu u Ekber. 16. Bir kişi bir insanı ister misin böyle ateşe at deser gel bu ateş çayır çayır yanıyor sen atarım içine ister misin Buz eder şunu edersin onu istemezsin şey olmazsın. Hem de bütün çabanla bu duruma düşmemek için elinden geldiğini yapacaksın. Yani e aynen öyle de sen çifre düşmek için kendini kurmak lazım, kuruyacaksın. Küfür nedir? Ebedi ataştır İşte bak, aynı Resulullah'ın hadisinden bağlanmış. Nedir? Bir bir insan Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa adını gele ataşa gidiyor. Onun için bir tane ister mi? İstemez ataşa atılsın Onun için elinden geldikçe sen imanın şöbelerini işleyeceksin. Bu seviyeye geldin. Bu da imanın bir şöbesidir. Nasıl ben istemiyorum ataşa gideyim? İstemem çifre düşüm. Bu kalbimde yerleşmiş. Bunun için çaba gösteriyorum. Benim imanın şöbesini işlemiş oldum. Bu bir derece artar. İmanın şubesidir, salih emeldir, kalptenidir. Evet. E, i̇lim öğrenmek. 17 ilim öğrenmek. 17.si talabil ilm. İlim talabi nedir arkadaşlar? İlim talebi çoktur. Asas ilim talebi değildi. Söynelindi bir mecliste cenel mutlak kullanıldı. Ölümüşşer'iyye. Şer'i ilimlere serp olur. Asıl ilim budur. Nedir asıl ilim? Ebedi dünyayı e, kurtarmaktır. Asıl ilim budur. Nasıl ebedi dünyanı kurtarırsın? İlim talebiyle. İlim talebiyle. Neyin ilmi? O yolu, o yolun haritasını bilmek lazım. O yol hangi yoldur? Sırat müstakim Bu sırat müstekime ne götürür bizi? Ne kılar? Yani bu sırat müstakim bulduk. Burada ne sebet kılar? Son nefese kadar yolun sonuna kadar bizi ne götürür? Onun yolunu öğrenmek bu talabil ilmi şeridir işte. Şerii ilmi talep etmektir. Bu ilim için yola çıktın ne olur? Sen hakiki müminsin. İmanı nattar, imanın, etler, imanın Bu nedir? Asıl mükelleftir oğlu ikra bizim dinimiz. Resulullah ilk ayetinde ikra. Oku. Talebil ilmi farizetun li kulli muslimin ve <muslime> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Her Müslümana kadın erkek Müslümana ilim talebi farizedir. Ferzdir. İlim burada ne kastediyor aslında? Dininin ilmi. İmanın şartları, İslam'ın şartları, fıkıh, Allah'ın haditleri, sınırları, bunlar hepsi ilimdir. Bunu talep etmek, bunu öğrenmek nedir? Ferzdir. bir prentez arasında diyor ki bir hadis var. İlim ferzdir bir Müslüman'a ve loka sin olsa Çinde olsa. Bu hadis mavzudur, aslı yoktur. Ama anlamı doğrudur. Dünyanın neresinde olsa kurtuluşun ise gideceksin. Ama bu lafız mavzu aslı yoktur. Ondan dolayı ilim talabi bizim için ferzdir. İlim talabi imanın bir şöhbesindendir. Çünkü bir şey olmasa olmaz olsa o vaciptir ma <mâ> la yequm bihil vacib fehuve vacib ben gece erken uyumasam sabah namazına kalkamam ister davul çalsılar yarın da. o zaman ben erken uyumam benim için vaciptir çünkü bir fers o amelden oluyorsa erken uyumam vaciptir ben gece 2'de 3'de uysam sabah namazında zumba gibi dururum benim üzerime vacip değil anlatabildim mi? İşte talep ül ilbi ferida. Ferzdir. Her müminin üzerine. Ferzdir. Asıl elim nedir? Şeriat elmi. Ahireti kurtarmak elmi. Bu elim fer ferzdir. Ondan sonra gelir dünya ilmi, meşgalet. Bu nedir? Bu kısa bir hayat. 30 25, 20, 40, en çok 45 bir kurbu kadar yaşayacak. Bu hayatta Yürüş, yürütmek, bu hayatı kurtarmak için o bir ilimler lazım. Anlatabildim mi? Ama sen asıl ilmi bırak, bu ilimle uğraş ne olur? Ebesle iştigal olursun. Ama o ilmi öğren, yanında da bir ilmi ol, mükemmellik olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki men amel amelen fe e, e, e, e, e, nasıldır e, hadiste? <gülüyor> Allah o mümini sever ve merhamet eder. Bir amele kalktığında bir işi yaptığında itkanla yapar onu. En mükemmel şekilde yapar onu. E bize ne lazım? Bize lazım dünya içinde en mükemmel şekilde çalışacağız ama ahiret hesabına değil denge tutacağız. Dengeyi tuttuk biz ne olur? Kurtuluruz. Yoksa kurtuluş yolu nedir? Yoktur. İmkanı yoktur. Evet. Ondan sonra e, bu ilmi talep edip bu ilmi canlandıracağız. Dinimizi kurtarmak için. Yaşayacağız. O zaman imanımız artar. Evet. 18. İlmi yaymak. Evet. ilmi yaymak. Hangi ilmi yaymak? Yok riyaziyet matematik. Evet. Onu da yaymakın Ecri var. Ama ne zaman Allah rızası için olsa? Eğer o elim Allah rızası için olsa ne olur? İlim Allah rızası için olsa o matematik de olsun e, ne olursa olsun Allah rızası için olsa ne olur? Ecri yazar. Ama Allah rızası hiç olmasa ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Eğer talep ilmi, hakiki ilmi örtüyorsa cehennem yazar, ateş yazar. Onun için hangi ilmi yaymak? Asıl diyanet ilmini yaymak lazım. Şer'i ilmi yaymak lazım. Şer'i ilmi biz yaydık ne olur? Ha? Şer'i ilmi biz yaydık ne olur? İmanımız artar, seviyemiz yükselir, ehli iman oluruz. imanın bir şöbesini işlemiş oluruz. Şer'i ilim nasıl yayılır? İşte bak burada ders yapıyoruz. Çıkarsın davet yaparsın... Sokakta arkadaşına... Annen evde babana... Mahallede apartmanda... işte arkadaşlar... Bir dene görürsün yanlış yapıyor düzeltirsin... Medrese kurarsın... Kitap basarsın... Kitap yazarsın... Bunlar hepsi nedir? Şer'i ilmi yaymaktır... Ha bir şey yapamıyorsan... Cebinde bir lira var... Allah rızası için onu verirsin bir ilim yayana... İster kitap basur ister medresesi var... İster onun maaşını yap verirsin, elinden geldikçe niyetine göre ne yapsan, o şerî ilimdir. İşte bu ilmi yaymak ne der? İmanın bir şöbesindendir. Evet, onun için davetçiler ilim, şö imanın şöbesini, zirvetini de yapıyorlar. Çünkü ilmi yayma'nın imamları kimdir? Kimin görevidir? Peygamberler. Peygamberlerin görevidir. Ondan dolayı ilim yaymak peygamberlerin görev olduğu için en şerefli görevdir. O zaman hadi arkadaşlar soydanım ilim yaymaya. Elimizden geldikçe bak sen alim değilsin, mükellef değilsin. Ama ne kadar ilim öğrendin bugün bu derse? Git evde yay, evde çoluğuna çocukuna öğret bir ilmi. Bu işte ilim yaymaktır. Sokakta arkadaşını buldun değil mi? gel bakayım ne yedin, ne içtin. Kalsın yedin içsin senin için. İşte öğrendiğin hemen bir vesileyle... Tut, lafı ora getir, öğlendirin ona boşalt. İşte bu ilim yaymaktır. Tabi bunun da fıkı var. Her yerde her şey söylenilmez. Bunun da fıkhı var. Maalesef bugün de ilim yaymaya soylananlar bir ne yapıyor. Bu fıkhta, bu fıkıhta fıkhı bilmediği için hep mayına basıyorlar. Tam tersine İslamiyet amalı oluyor. O tek başına bir uzmanlık alanıdır. Çünkü en şerefli insanların de O da peygamberler. Evet. 19. Yüce Kur'an'ı öğrenmek, öğretmek, hadlerini ve hükümlerini korumak, helalini haramını bilmek, Kur'an eline ve hafızlarına saygı göstermek suretiyle Kur'an'a saygı göstermek. Şimdi orada dedik, dördüncüde dedik, Kur'an'a iman. Burada Kur'an'a iman ettikten sonra bitmiyor yani. Kur'an'a iman ettik bitiyor mu arkadaşlar? Bitmiyor. Kur'an'ın gereğini yerine getirmek. En gereğiyle nedir? Önce o Kur'an'a nasıl gereğini getirsin? Bir şeye inanacaksın. Bir şeye inandın ne yapacaksın? Yücelteceksin onu. Tazim edeceksin onu. Yani yücelteceksin. Onun olması olmaz olacak. Onun sözü birdir iki olmaz. O ne dese önüne çıkılmaz. kuran içerimin tazimi budur. Bu Kur'an-ı Kerim'i tazim ettik. Yani babalarımızın, atalarımızın, dedelerimizin, eşimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun, malımızın, mülkümüzün, her şeyin önüne neye çıkartırız? Kur'an-ı Kerim'i. Bütün desturumuz nedir? Bizim Kur'an-ı Kerim'dir. için koyar? Kur'an-ı Kerim. Tabi Kur'an-ı Kerim dedik, Sudan sünneti de giriyor. Şeriat tabi icma icma'te girer için, elhamdülillah. Bir bütündür. Evet. Onu tazim etmek, Tazimden sonra ne gelir? Öğrenmek. Neyi öğrenmez? öğrenmek? Öğrenmek Kur'an-ı önce okumasını öğrenmek. Düzgün şekilde okumasını öğrenmek. Okumaya ne gerek var? Arapça öğrenmek, tecbitiyle öğrenmek. Bunlar hepsi tazime giriyor. Ondan sonra bunun fıkhını öğrenmek. Kur'an-ı Kerim ne diyor bize? Bu ayetler ne diyor? Bilmiyorsa alimlere gideriz, tefsirler okuruz. Bunları anlarız. Bizim üzerimize mükelleflik nedir? Kur'an-ı Kerim ile ilgili. Bunları hepsini işledikten sonra ne olur? Biz hakkıyla tazim etmiş oluruz. Ondan sonra bu Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Ne yapacağız? Bunu da بس öğrendik değil. Çaba göstereceğiz, öğreteceğiz de. Hayrukum men allama'l-Kur'an men men allama'l-men alima men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en şairiniz Kur'anı öğrenip, o öğretendir. Yani Müslümanların içinde en şairisi nedir? Kur'anı öğrenip, öğretendir. Allahu Ekber. Yani en şerefli makamdadır Allah indinde, en yüksek seviyededir Allah indinde. Kur'anı öğren, öğreniyorsun, çaba gösteriyorsun, ondan sonra öğretiyorsun. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir de acemi ise de bile Kur'an okuyamıyorsa, yani gayr-Ala ise, bizim gibi Türkçü ise. Ha? Azeri ise, Farsı ise, İngiliz ise, Müslüman oldu. Kur'an'ı okuyamıyor. Yani hice hice okuyor. Ha? harfleri düzgün çıkartamıyor. Onun Allah yanında bir sürü ecir var. Neden? Çünkü çaba gösteriyor öğrenmeye. Ama şeytan gelir ne diğer? Diğer okuma sen yanlış okuyorsun. Hayır oku. Oku ama öğrenmek için. Yok ben okuyorum. Ee, yanlış okuyurum ama ben okuyurum. Güzel okuyurum. Hayır. Git çor Öğren. Oku. O zaman en hayırlı olursun. Bir de okuttun da okuttur Öğret. Çocuğunu gönder. Öğrensin. Kur'an bizim sermayemizdir arkadaşlar. Bir kalpte Kur'an olmasa o kalp nedir? Aynen terç edilmiş harabe eve benzer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbimizde Kur'an olması lazım. Hem hifzan hem me'nen. Ondan sonra bu Kur'an'ın haddini, hüdüdünü, hükümlerini ne yapacağız? İşleyeceğiz. Canlı olarak hem kendimiz tatbik edeceğiz, hem vilayetimiz altında olan ehlibeytimizi beytimizi kime sözümüz geçiyor? Kim, kimden sorumluyuz Allah indinde, kıyamet gününde? Onlara da öğreteceğiz. İşte öğrettik. Hakkıyla biz ne oluruz? Ehli iman oluruz. İmanın şöhbesini işleriz. Kur'an'dan daha güzel bir şey var mı? Kur'an cemaatlerin üzerindedir. Her çeşit Kur'an öğretir. Her çeşit öğrenmesi lazım, öğretmesi lazım. Bunu da işledik ne olur? İmanımız artar. İmanın bir şümbesi işleri. Bugün de bu kadar inşallah önümüzdeki derslerde 20'den devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Seyyidin Musalîn Nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi